Herkesin şahsi işi bittiyse bir saattir stüdyoda bekliyorum sizi ya. Ya benim bir fatura işim vardı onu hallettim geldim. Bir de e, fare şeyi vardı onu da bana vermişti. Ay, ben de oraya de yıkamış oldum ya ne yapayım onlarla uğraşıyordum ya. Ayıptır ya saygısızlıktır. Ya, yazın ortasına geldik o gibi halılarla oturulur mu? Oturulmaz Ondan tabii. Evet o <gülüyor> da saygısızlık tabii doğru. Dinleyiciye saygısız. Çünkü yarın bir gün dinleyici gelir eve görür. Dinleyici. Pis adam diye laf söz olmaz. Dur ya, onu bir daha söyleyeyim. Dinleme dinleyicinin sorumluluğundadır. Buyurun efendim. Aman günaydınlar olsun. Ee, güzel bir Ankara akşamından hepinize merhaba. Ee, <Gülüyor> Fahir sen dün bütün gece halı yıkadığın için herhalde Zaman mevhumunu yedirdin <gülüyor> Akşam zannediyorsun galiba Örevizyon <gülüyor> dedik dedik dedik dedik İlk kim gelir dedik İlk dedik kim dedik Kim dedik gelir dedik, dedik Azeriler dedik. gelir dedik Geldi Azeri Ayşe Türkiye'de Tarkanla Ay konser vereceklermiş Aysel Aysel o Aysel diye Azeri ismi var ya Azeri Aysel Azeri Aysel diye bir şey mi olur İngiliz fara geliyor Öyle, öyle bir şey var mı yok Başka türlü bilmiyoruz ki kızı Aysel deyince doğru gerç. Azerbaycanlı şarkıcı Çeşme geliyormuş hem de konser çıkacak işte ya Pazar günü Doğru Vay Niye bana yok. inanmıyorsun İlla gazete Yüzüme bak ya, bana gazete, bu adam kızı... ha, da... Bakıyorum başka bir şey var mı diye ya Allah Allah ulusal kahraman söylemedin sor. mesela. Her şeyi bana sor Aysel ile ilgili Aysel'in boyu kaç ve ayakkabı numarasını söyle. Aysel'in ayakkabı numarası Küçücük 36. Küçücük ayakkabı var. Küçücük boyu abisi. Ne kadar? 1.68. <gülüyor> Hmm. Boy ayak paritesini şöyle bir incelediğimiz zaman Debe ayak çıkıyor ama hmm. <gülüyor> ince alımlı ayakları var Ama bir tadınızı kaçıracak haber daha vereyim Ver bakalım hmm. Gerçi bu haber verdiğim i̇lk haber tadınızı kaçırmadı ama İlk haberimiz bir buçuk saat sonra yayına başlayıp ilk haberimiz Aysel geliyor Aysel Tuğçe San geliyor <gülüyor> Ne oldu Tuğçe San gelişi? Görkemli oldu sessiz sessiz gitti galiba gitti. Tuğçe Yılanla San kadar. evlendi Çoluğa çocuğa karıştı Ortaokulda oldu artık Yılanların Oldu. Ne be. Geliyor. O yılan geliyor? Yılan yerinde çocuk besliyor. Yılanları yok muydu Tüçesan? Çocuğu var şarkısını... iki tane nur topu gibi maşallah <gülüyor> okta onu diyorum işte ne güzel. Yalnız bir kalınlaşmış Tüçesan. E zaten kalıncaydı. İşte kalıncaydı. Düşün. Tüçesanın şarkısını hatırlayan var mı? tuçesan Bir dakika Tüçesan geliyor. Ters çıkarır. Ters çıkarır. Ters Ter Nezir. Ayrıl Peki. Tuğçe bir dakika dur. San... Sevgili, Sevgili şarkısını bilene. Şahane hediyemiz var. Ne vereceğiz? Siz bir kadar bir hediye buluruz. Ya buraya. buluruz ne olacak? Şu kalemliği verelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Burada stüdyo. Telefonumuz 30, 210, 30, 30. <gülüyor> Tuğçe San geliyor dedikten sonra Tuğçe San'dan hangi şarkıyı dinliyorduk hatırlayan çıkarsa. Ben de kotmont Evden kotmont bulup getireceğim. Ben yaz boyunca bütün su ihtiyacını karşılayacağım o dinleyicimizin. Ee, benim de bir şey karpuz vermem gerekiyor ben, ben de karpuz alayım güzel tamam. karpuz alacağız i̇şte sen bir su, de... ben karpuz <gülüyor> sen de daha korkma. doğrusu e, şöyle bir hediye olsun ekonomik olarak bizim de belimizi bükmesin yaz boyunca bütün karpuz seçimlerinde uzman görüşü olarak karpuz bilir kişisi olarak manavda yanındayız her zaman dilediği zaman istediği anda Tuğçe sen büyük de vurabiliriz aslında ya Tuğçe sen geldiğinde hangi şarkıyı söyleyebilecek adam Yok bence Hadi canım e, Yok yani Abi olmaz mı ya şimdi yeni telefonumuz Sen 30-30 diye başladın Tuğuz ya Tuğçe sen ayrı bir şey Tuğçe sen geliyor dedikten sonra Çünkü kimse şarkısını yani haber veren bir şarkı olduğunda Tuğçe sen geliyormuş diyerek insanlar kaçıyorlardı Karpuz verebilir miyiz biz dinleyicimize hakikaten ya Veririz Oktay Mesela alsak yani her tarafta karpuz Bir tane alsak buraya koysak radyoya Radyodan mesai saatleri içinde alabilirsiniz İyi, Yerler Oktay Günaydın efendim Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Çağlar ben. Çağlar Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda 5 evlerden ulus istikametine gitmeye çalışıyorum. Ulus Gidebiliyorsunuz. gidiyorsunuz? İşe mi gidiyorsunuz? Gerçi i̇şe gidiyorum yok. evet. Nereye gidiyorsunuz? Ne i̇şe iş, gidiyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ee, ben bir e, kamu kuruluşunda rap tasarımcısıyım. Rap tasarımcısı mı? Rap. Ha web tasarımcısı. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ki kamu kuruluşunda rap tasarımcıları olur o zaman çok havalı <gülüyor> olacağız ya. İçişleri Bakanları burada girdi. <gülüyor> Buyurun efendim, siz Tuğçe'sa hayranı mısınız? Yok değilim ama mantıksız bir şekilde aklıma takıldı siz öyle deyince. Şarkısı böyle dönüyor kafamda şu anda. Nedir abicim? Bu gece inadıla güneş olup yağacağım üzerine diye başlıyor. Şimdi nakarat atlayacağım. Benden merheme uçursan gecele güneşten sıcak olunur diye. Yani Çalar Bey şarkı bu muydu emin olamadık ama çok çirkin bir şarkı olduğundan doğru olduğun için <gülüyor> kabul ediyoruz. Bir, bir de şey vardı böyle o yine söylüyorum hiç de sevmem o tür şarkıları da Olsun. takılıyor. Tamam. Ee, müziği hisset durma yerinde. Müzik. Hep ünlü ünlülerle giden bir şarkısı vardı yani. O da mı Tuğçe Sanlı? Evet. evet. Tuğçe Sanın bir şarkısı var diye biliyoruzuz. Siz iki şarkı müziği şarkısı. hisset doğru. Doğru valla bravo Çağlar Bey Çağlar Bey sevmem meymem biliyorsunuz da Hepsini de biliyorsunuz maşallah biz bile bilmiyoruz ya Valla ben hafızamı Buralara yatırım olarak yatırmışım çok O yüzden güzel. şu anda çok başarılı bir durumda değilim Yani bir de trafikten <gülüyor> arıyorsunuz O yüzden hani girdi Google'a baktı falan Hissi de uyandırmadı bizde Ayrıca tebrik ediyoruz Bu gece inadına güneş olurum muydu neydi Ya sanırım öyleydi İstini falan hatırlayamayacağım şimdi Valla o zaman 6 kiloluk bir karpuz kazandınız Karpuz yediniz mi bu, bu sene yediniz mi karpuz? Yedim, yedim. Başladı, güzel başladı. <gülüyor> <gülüyor> İyi devamı gelir artık. Sağ <gülüyor> <gülüyor> İyi günler. Kolay İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Günaydın efendim Yaşmaya katılacaktım ama geç kaldık herhalde. Yo yo çok güzel Karpuzumuz var hala niye veriyorsun? Karpuzumuz soğuyor. Çağlar Bey yemiş çünkü buyurun. Ya neredesin olması lazım? Nasıldı o? Bir saniye. Tuğçe San geliyor. Buyurun. Tuğçe San geliyor neredesin diye bir şey klibi vardı onun. İlanını çıkardı böyle. Ya onları biz de gibi Şarkı nasıl Şarkı söyleyeceğiz. Nın, nın, nın, az nın, az nın. önce Çağlar Bey'de şarkılar nı ile gidiyor <gülüyor> <gülüyor> doğru söylemiş olabilir. Siz hiç sözünü hatırlamıyor musunuz? Bu gece inadına... Vallahi, şey, e... ...inadına şampiyon falan kimi. Alayına isyan... Sen bana uzak neredesin ellerin sıcak gibi bir şeydi yani. Siz internetten mi bakıyorsunuz efendim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yakalandık mı? <gülüyor> evet, o nı da ben bir şüphelenmiştim zaten. <gülüyor> <gülüyor> İsminiz neydi? İsmim Cem. Cem Bey, i̇nternet çok teşekkür Cem. ediyoruz. İyi günler. İyi günler. Kazanamadık herhalde. Yani ya işte arkadan haydi geliyor. Geliyorum. Oradan anladık internet için. Zaten kazanan yok. Hepimiz kazanıyoruz. Tuteyim de hatırlayın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olunuz olun efendim. Sen yalnız o şarkı mantıklı. Evet. Sen C bana uzak, öf, ben, ben sana yakın ellerim sıcak neden? Evet. Nana, nana, oydu nana. galiba ya çünkü bak Tuğçe San geliyor sonra da uygun Allah Allah demek ki Tuğçe sen hiç gitmemiş hep yanımızda evet var mı adam Bitti. gibi söyleyen birisi olsun yemin ediyorum karpuzun yanına 2 kilo da şeftali vereceğim o kadar açık konuşuyorsun açık konuşuyorum ki şeftalinin kaç para olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz biz seni müteahhit olarak biliyorduk Mer, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> toptancıymışsın günaydın efendim alo Merhaba, ee, kimle o... görüşüyoruz? Ali ben Ali. Ali Bey hoş geldiniz. Kimyasal Ali. Kimyasal Ali. <gülüyor> alo deyince anladık zaten <gülüyor> evet. de, Ali Bey. Biz Fahir'le birbirimize <gülüyor> baktık Ali. Sen, Alo. A mıydı böyle kaçmak, neredesin? Var mıydı böyle gitmek, neredesin? Yalnızlarınlar nerede, ennesin? diye devam edeceğiz işte öyle o kadar hatırlıyorum ya. Vallahi şaka baka Ali Bey en güzel ses <gülüyor> söylediniz demek ki Ankara'daki gerçek Tuğçe San hayranlı sizsiniz valla hastaydık o zamanlarda. ona yılana mı kendisinden <gülüyor> mi ee, yılana pek hasta olacak adam değiliz ama kendisine hasta olduğumuzu söyleyebiliriz yılanla empati kuyurarak Tuğçe San'a hastaymış öyle. ben de dolanaydım böyle diyerek o zamanlar tabi Tuğçe San'ın Tuğçe San olduğu zamanlar çok teşekkür ederiz efendim şey değil, İyi günler. iyi günler diliyoruz bir müzik şovuyla başladık programımız hakikate artık değil mi? Ankara'nın en değerli Tuğçesan yorumcularını bir arada Ankara'da dinledik programın öyle ayrıcalığı var ne güzel dört kişiydiler aslında biri öldü <gülüyor> <gülüyor> kaza da öldü ee, sadece geri kalan üçü zaten hiç o, o konuyu açmadılar öğren arkadaşım <gülüyor> Çağlar Ali Cem öğren arkadaşımız için para istiyoruz falan demedik kimse. Çünkü çok nezih insan. Tuğçe san dinleyicisi zaten nezihdir. Bir fazla say bir Tuğçe san. <gülüyor> İki ya bu kadar. Kaç tane değerimiz var bizim fazla sayıda dolasalar bir yılan ne güzel olacak. Ne Aslında güzel öyle çıksa var ya piyanoya böyle dolanmış. Fan fan fan geliyor. <gülüyor> <diye. gülüyor> <gülüyor> fazla sayı ki adam çalıyor yani sen şimdi fazla işte Orada konuşmak zorunda Fahir. O, o noktada konuşmak yılan girdiği zaman. zaman... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yılan girdiği zaman konuşmak zorunda Yılan girer çünkü Yoksa piyanoya yılan girermiş Yılan girer hiç konuşaman İstesen de konuşaman Ya bu Oprah'a gönderdik ama Ceza almış Çırağan Gürültü karşı kıyı çok rahatsız etti diyerek Oprah'ın olduğu gecede Çırağan'a 30 bin liralık ceza gelmiş Gelir O masraflar artık kaçtı 350 bin lira mıydı şey yemek Aman Oprah'a koymaz ya 30 bin lira dediği nedir ki Oprah ödemeyecek ya otel ödeyecek otel Tam mi? sevinirken o çok güzel Kayıntı yaptık derken o çok güzel bize ee, Diye başlamışlar <gülüyor> düşün Ne oldu karı gitti gecenin Gecenin karı gitti kalmıştır. Neydi 350 milyar mıydı gecenin masrafı 350 bin lira yemek parası Olsun. Varsa işletmeci adamsın. 350 bin liralık yemekten sonra ne kadar kalır? İndirim mekanı? yaptılar mı yapmadılar mı? Şimdi mesela hesap gitti 450 bin lira. Bu o prakeri gönderdi gelmemiş. bunu biraz düzeltelim diye. Efendim hemen indirimini yapıp öyle gönderdilerse kar değişir. Ama birebir 350 bin liralık bir hesap varsa temiz bunun söyleyeyim 100 bin ceptedir. 30'da cezaya gitse? 30'da cezaya gitse abi 70 bin gene ceptedir. 70 bin gene cebtedir. Buradan da çırağına sevgilerimizi. çırağına sevgilerimizi de duyuralım. Şey yapmasınlar dert etmesinler. Ya olur ya. 3'e 5'e bakmayacaksın canım. <gülüyor> Helali hoş olsun. işte dünkü şey vardı ya gazetelerdeki bu erkek erkeğe sohbet ediyoruz konuşuyoruz diye. He. He işte şimdi bütün gazeteler hepimiz İzmirliyiz diye manşet. Dün de bir başka gazetede bu sonuçlar kavga çıkarır diye yer almıştı. İzmirliler havalı havalı geziyorlar. Dikkat etsinler. Sağda solda o kadar havalı gezmesinler. Çünkü e, sıkıntı yaratır. Kızlarımız tescilliydi. Şimdi erkeklerimiz de tescilli oldu diye böyle bir yavan. Doğru. Bir... Badanalılar da şey diye haykırmış. Biz kendi araştırmamızı kendimiz yaptıracağız diye. Konyalılardan <gülüyor> gelen olmamış geceye zaten. Oktay madem öyle. Hangi gece bu ya? ...işte hala konuşuyorlar... ...erkek erkeğe konuşuyoruz diye... E ...sonuçların değerlendirildiği gece mi? E akşam tam yemek saatinde yapmışlar... ...toplantıyı da ondan... Konya'da Konya öyle akşam yemeğinden kalkıp da... ...bir yere gitmez ben sana söyleyeyim... ...şimdi yüksek tansiyonu da sinir diye açıkladılar ya... ...sinir yüksek tansiyon e şeydir evet. diye... ...sinirli olmak... ...iktidarsız olmaktan iyidir diyor... ...Trabzonlu erkekler açıklamalarında... Of. ...yani iktidarsız ama biraz asabi olurum... ...daha iyi... ...zaten ama iktidarsız olan adam sinirli olur sinirli olmaz mı? O Yoksa da, üzgün da. mü olur? Bakayım bir soralım. Bence diye. yani sinirli olacak durumu olmaz. Eksindir yani. ki Melander'da. İyi de kim bilecek onu. Hmm. Yani o yüzden sinirli olması daha bence şey mantıklı. Bu şey ya hani direkt mesela trafikte de böyle sinirli araba kullananlara öyle bir şey yapıyorlar ya. Hı, yani hani evet cinsel hayatında bir takım sorunlar var falan filan diye öyle bir. Karadeniz yorumlar. bölgesi sinirli çıktı da şey yani o zaten bilinen bir şey değil miydi? çabuk parlayıp çabuk sönen onu herkes kendini öyle tanıtmaz mı Karadeniz'e biz Karadeniz'iyiz biz bir anda parlarız bir anda söneriz diye bir anda Anlatmaz söneriz yok bir anda parlarız diye o ilk hep manyeli verirler yani yok yok bir anda bir sönerler öyle Doğru. yani Karadeniz'i zaten kendini öyle tanımlar orada hem zaten e, en sinirliyle en sakinler iki, iki grupta da Karadeniz illeri var parladığı Var, ve söndüğü anlarda yapılmış araştırma. Yalnız dün bu arada neden hani şey falan diyoruz dün gece galası yapılmış ya. Neyi? Bu gala taşlı gala. Ne galası işte bu erkek Cumbu... erkeğe sız. Mertem Cumbullu daşlı gala böylece İzmirli erkeklerin testiyle olması sebebiyle e, yürü ya kulum diyoruz İzmirli yürü ne neydi dur bu espriyi sen yapmıştın Michael'ın ha evet Burakcan'ın <gülüyor> çirkin esprisi <gülüyor> evet Burakcan ve radyomuzun eski yayıncılarından Boran'ın çirkin <gülüyor> esprisi olan yürü Michael'um <gülüyor> İzmirli erkekler kızları dışında rakı balık ve roka olduğunu söylüyorlar. Sihirli üçlemenin. Kızları dışında mı? Evet. Ha, bizim, kızlarımız dışında. bizim kızlarımız güzel ya. O açıdan biz biraz iktidarlıyız. Bunun dışında rakı balık ve rokayla da beraber çok güzel. Rakı ile balık R&B, rakı ile roka da rock roll gibi. Bu arada gece boyunca kıskançlık krizine girenler Gevur İzmir diyerek İntikamlarını <gülüyor> almaya çalışıyorsun Geceyi ne biçim... anlamadım. Ne gecesi bu ya? Gala ya gala gala. Ne galası? Bu <gülüyor> gala, olacak oğlum? Araştırmanın galası. <gülüyor> Araştırmaların galası mı oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> olma mı? Olma mı? Mezuniyet galam. Ya galada gezi <gülüyor> gö görmek Gala Galada gavur diye slogan mı atılır ya? Ne biçim galası? Yok mu bu galanın sahibi? <gülüyor> <gülüyor> bu gala <gülüyor> Ondan Yok. sonra İstanbullarda e, İstanbullular da İzmir'in başarısından kendilerine pay çıkarmak için başarıyı İzmir'e mal etmeyelim. 18 yaşına kadar İzmir yetiştiriyor ama bütün İzmirliler İstanbul'da yaşıyor. Hani Ankaralılar İstanbul'daydı? Her başarılı İzmirli'nin arkasında bir Ankaralı vardır. Yok, onu dememiştim. Şimdi Vay. bu iki konuşulan şeyden bu sonuca nasıl ulaştığını da merak ediyorum. <gülüyor> Çünkü her başarılı İstanbul'un arkasında bir Ankaralı olduğuna göre otomatikman her başarılı de arkasında bir Ankaralı olması gerekmez mi sizce de? Doğru, Ankara'da bir tanıdığının olması gerekmez. <gülüyor> <Yani. lazım. gülüyor> <gülüyor> Bak sen de bir İzmirlisin. Ben hiç Argan araştırma Ekim. sonucunun galasını yapıldığını görmedim. O başka <gülüyor> millet, bir şeydir ya. O başka, başka bir şey. Yok ya. Anlamamış. Nasıl anlamamış? Gala var. Ne yapılmış? O gece ne, niye yapılmış? Ya abici bu araştırmayı kim <gülüyor> yaptı? Bir özel ilaç firmasıyla özel bir e, <gülüyor> sağlık sigortası şirketi diyeceğim. Türk ben. Androloji Derneği yani Türk Androloji ben. Derneği. Araştırmalar açıklandı. Hadi bunu bir gecede kutlayalım ya. Bu gece kutlamayacağız da hangi şeyde kutlayacağız diyerek bir araya gelmiş adamlar. Tez yazan kızlar bir taraftan da tuvalet mi diktiriyorlar? Ay kabul edecek akşam galası var. Allah Allah beğenemedin mi? Kongre tibi bir satır şey elbiseyle gidiyordur. Kongre bir şey gibi düşün abi sen. Öyle bir şey. Kongre üyeleri halay çekti. Böyle top. Böyle top. Böyle top. Böyle top. Böyle Gala Böyle top. Böyle top. Böyle top. Böyle top. Böyle top. Böyle top. Herhalde cumbul bir ilçe Hayır o cumbul cumbul eder ya. Mesela cukculuc cukculuc cukculuc böyle. Buna cumbul denir. Hayır abi cumbul, cumbul bir ilçe Cumbullu. Sevgilinizler bu sarf etmeden Cumbullu'nun ne olduğunu söyleyebilirseniz e işte bize Cumbul Cumbullu. Ya. Ne? Abi. Cumbullu daştık hala ne demek? Böyle oynayan mı kale? O bir kere cumbullu, taşlı gala değil bir önce onu güzel öğren. Bu gala daşlı gala, jingleli baş, jingleli jingleli yani sesli sazlar, jingle jingle jingle. Anladın mı? Cumbul hmm. dediğimiz şey mesela gibi. şey gibi söylüyorsun. Jingleli ormanın ortasında. <gülüyor> mesela su yarım şişe su var onu taşırken cakala cak Telefonumuz 210 30, -30 sevgi dedinizler. Cumbul nedir? Cumbul mi? Miden kime denir? Miden de su içtim böyle cukul cukul ediyor ya. Cumbulun adı cuk -kula. Cuk -kula değil cumbul. Cumbul işte. O. Ortadan cumbu dedin dedesiz ama bu yani. söyledi kanundu çıktığında ayrılan içip mi gitmiş şey? ben de cumbullum olayım Ben başka bir şey çıkacak. Ondan cumbullum sonra çirkin oldum. benzetmeler yüzünden şey olacaksınız, mahcup olacaksınız. Günaydın ee? efendim. Düdük sesiyle mahcup olan ben oldum. Düdük sesiyle uyananlar. Ne oldu? Hop ki Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Kim Merhabalar Ali Bey. Merhabalar. Bilgiye boğdunuz bu sabah. Şimdi ben size gerektiğini söyleyeceğim. Esasında cumbul cumbüşten gelmedi. Cumbüşün toplu halde yapılanına cumbul denir. Atıyor musunuz? Doğru mu söylüyorsunuz? Ya i̇sterseniz inanın. Yani inanmak istediğimiz kadar. Atıyorsunuz ama, yani. Alicim öyle oldu mu ya? Bizi çok mağdur ettin şimdi ya. Vallahi ben yani pek atmıyorum. Atmadığım söylenebilir ama cumbüşün toplu halde yapılanına yani 8-10 kişi dolu tuttu. Hadi biz bir cumbüş yapalım dediğimiz ama o cumbul cumbul cumbul da, o diye çıkar. To toplusuna cumbul deniyor diyorsun. Aynen öyle. Çoğulu, çoğulu i̇ki, Cumbul mu? İki kişi yaparsa cümbüş. İki kişi yaparsa cümbüş, cümbüş, on kişi yaparsa cumbul yani bu, Bunun bir sınırı yok mu? Üç kişi yaparsa cümbüş mü? Sıradı cümbüş. Cümbülük oluyor o zaman. <gülüyor> Peki efendim. Teşekkür çok teşekkür ederiz Kolay gelsin. Bana son soruyla bende diktin Son okta çok tuzak sorusunu çok güzel sordu. Üç kişi olunca cümbülük falan demeseydi ben inanmıştım bana mantıklı geldi. Neden dersen mesela çok cumbul yapan insan gördüm. Günaydın Günaydın. Günaydın. Ben kimle görüşürüz? Zeynep ben. Zeynep Hanım. Soyadınız cumbul mu yoksa? Hayır değil. Ha. Keşke öyle olsaydı o zaman daha hakim olurdunuz. Evet daha da meşhur olabilirdim belki. Evet o da olabilirdi doğru. Kıvanç Tatlı iskelelerde siz öpüşürdünüz belki. Aman Kıvanç Tatlıtuğ'un vücudunu gördüm. Hiç imrenmeyin Zeynep Aman, Hanım. Aman bir soralım bir dakika. Kıvanç Tatlıtuğ, sizce yakışıklı mı Zeynep Hanım? Bence değil. Helal olsun evet. ve Zeynep Hanım. Erkekten anlıyorsunuz Peki bir yani. erkekle <gülüyor> öpüşmek için yakışıklı olması aradığınız ilk şart mı? <gülüyor> Hayır değildir tabii ki. Al işte helal olsun. <gülüyor> helal bari. olsun. Niye geri almak <gülüyor> zorundayım? bir kez daha helal Öpüşürüm olsun. Öpüşürüm dedi çünkü Zeynep Hanım. Koşu helal olsun. olsun işte. Helal olsun. <gülüyor> Helali Hoş olsun Zeynep Hanım. Ol, Evli misiniz ol. Zeynep Hanım? Efendim? Evli misiniz? Hayır değilim. Değilsiniz. Ya ondan öyle rahat yani rahat öpüşme öpüşme diyorsunuz. Herkese açık duyuruyorum. Tipe bakmıyorum dedi Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Peki Zeynep Hanım cumbul ne demek? E, cumbul e, siz bakmadan ben TDK'ya baktım. E, çok eski elbise demekmiş bir anlamı. Ee, bir diğer anlamı naz cilve demekmiş. Cımbıl cımbıl. Ee, diğer anlamı da küçük üzüm salkımıymış. Yani kimyasal Ali Bey çok attı affedersiniz. <gülüyor> affedersiniz Zeynep. burada ben de söyleyemiyorum ama hakikaten attı. <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Hanım, görüşmek üzere. O zaman cumbullu dediğin nazlı herhalde cumbullu cumbullu ya da kıyafetleri için aslan ya. diyor bir de ya aslan nazlı nazlı, nazlı yürür ya aslan abi adım. işte şey ya demek ki yeni kıyafetlerini çekmiş gelmiş cumbullu cumbullu, cumbullu. oğlum o cumbullu nazlı, cumbullu, cumbullu ve... değil ya cıngıllı cıngıllı as... yok bir dakika şarkının ismi niye o zaman cumbullu fayr? türkünün daha doğrusu. Yakacağım, dur ben bir hatırlamaya çalışıyorum. Şu anda bütün kontrol. Ali çok iyi gidiyordu da hakikaten çok kötü şey yaptı ya attı ya. Cumbul güzel bir. Bikini bölgesine atan sanatçı. Neyse Cumbul'u da öğrenmiş olduk. Benim aklımda bir laf vardı. Cumbul şimdi bir şey değilse yok efendim bir Hakan'ın adıdır yok efendim bir <gülüyor> muhafız şeyi falan diye ters olmasın diye bir şey söylemiyordum da şimdi de söylemeyi unutmayın. Ne sen da hiç söyleme. Cumbul ne demektir diye. Şu elindeki dal parçasını bırakın, dalla yayına girmek ne demek ya? Yeşil, yeşil mikrofon. Yaz boyunca, <gülüyor> iç içe olacağız stüdyoda. E Valla her gün bir hayvan alalım sizi. Her sabah bir sopayla gireceğim. Stüdyoya. Sopa, ot, ot getiriyorlar. Yarın da bir şey getirin. Mangal getirin. Doyla gerçekten iç içe olalım. Valla iyi güzel. Ya şu adam bu seferde. Ama hangi adam? 80'lerde hakikaten 80'ler kapandı mı diye konuştuk ya geçen hafta fara faust. Ondan sonra Michael Jackson. Bu San Francisco sokaklarındaki adam var ya. Koca Carl... Çel... burunlu mu? Evet domates burunlu. Karl Maldon. Yani. 97 yaşında. E, o bile Dargın öldü Kime? biliyorsunuz. Niye? Michael Dargınsa. Niye? Kendin coştun gittin. Bizi bıraktın. Bizi bir alsan bir filmde biz Neydi de bir adamını... dosya taşısaydık. Karl Maldon. Karl arada Maldon Pina Bağış öldü çekim. onu da hiç söylemem. Pina Bağış öldü, öldü Ben söyledim dün sana Pina Bağış öldü diye hiç kılı kıpırdamadı ya. Yayında ya, fayda. gece haberi geldi. Pina başımız bağış. ölmüş. Pina başımız üstünde dedim ben? De. Pina başımız sağ olsun diyoruz ve hmm. biz şöyle bir süre yayınımıza ara vermemiz gerektiğini <gülüyor> hissediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir sabah olduğumuzu söylemiştim size. Aynı o, hala o macera dolu sabahtayız. Espriler, şakalar, ne yapacağını şaşırmış bir takım insanlar. Hepsi bu sabah yayınımızda. Hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk canım. Günaydın. Ne yapıyorsun? Teşekkürler, Börekler taktım. falan nasıl, nasıl gidiyor? De, ne, nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? Fahir'in esprisini çok beğendiğin için aynı şunu <gülüyor> yapmaya <gülüyor> mı taktım? Devam ettiriyoruz. Çünkü öyledir. İlk başlayan espriyi belirler. Ben daha çok böyle e, ne bileyim Edip Akbayram gibi bir ustanın izinden gitmeyi tercih ederdim. <gülüyor> Ustalara saygı kuşağında o zaman size müjdemi isterim. Bir Salih Güney'in açıklaması var. Diyor ki Salih Güney usta... Salih Güney oyuncu Salih Güney değil mi? Tabii canım İkinci be. sınıf filmlerin birinci sınıf oyuncusu. Aynen öyle hatta zamanında sınıf filmlerin akalite oyuncusu diye de geçiyordu. Bir dönem evet. Ee, onun açıklaması var diyor ki Salih abi Salih abimiz hepimizin abisi, abisünün. Ee, Salih ne jön müydü? Jön'dü, Jön'dü, tabii canım mi? çok yakışıklı adamdı. Hala yakışıklı vallahi canavar gibi. Çok Bugün gençti kızdı... çok yakışıklı adam ama. Çok iyi bir oyunculukla devam eden bir şey yok. Ya yakışıklı, bir adam. yakışıklı, yakışıklı bir adam. Nasıl var ya aman gözler bir içim su Neyse Salih Bak abi. Bakmaya doyamam. Doyamam doyamam. Söyleyeceğim vallahi artık dayanamayacağım. Eee araya yastık falan gerek yok demiş ya. Ustaj önlemiş <gülüyor> araya yastık koymaz demiş. Aa bu şeyle ilgili mi? ne demiş öyle demiş. Yastığımı hastaneye hacet demiş. Biterle Beylül'ün sevişmesiyle ilgili mi? Abicem ben demiş onların yaşı kadar sevişmişliğim var demiş. Sırf kendi kişisel. Bakayım dur bakayım. 13'ü, 14, Kaç filmim var 14. öyle doğru, doğru, doğru adam doğru, doğru söylüyor. söylüyor. Affedersiniz demiş. Seviştiğim insanlar da öyle. Fasa fisa insanlar değil de bugün. Fos... <gülüyor> E, isimleri, e canım, bir dönemi bizim bir damgasını de. vuran kim varsa benim bu insanlarla çok yakın aramızdan standı. yastık geçti demiş. He, ama araya biz asla yastık koymadık zaten gerekte de olmaz demiş. Kontrol ne? altında Şşşş. Salih yani abi, ne diyorsun? alkol aldım biraz. Şşş. Anladım. Şey diyor değil mi? Yani sen bir oyuncuysan İşin gereği bir sevişme sahnesi çekiyorsan Dalıp gitmeyeceksin Tabii canım böyle bir şey var İşini mı arkadaş İşini yaparken öyle şey olan makinesi var mı Treni çok güzel Lan Afyon'a gelmişiz gibi, ya Rolümü çok güzel oynuyorum Biz... diyerek şey yapıyorum Zaten ne demiş sahipleri Zaten iyi bir oyuncuysan İstesen de dalıp gidemeyen yeah. Öyle demiş aç kaç Kıvançta tuttuğunda o vücudu Nasıl çirkin ama çok güzel sever, ben severim. 20 yaşında ama yağlı. yağlı göbeği severim. Yağlı, yağlı, yağlı göbek. yağsız göbekten bir iki örnek verir misin bana? Yani yağlı dediğim böyle sadece göbek olan vardı benim gibi. Ben her gibi. taraf göbekli. Hmm. Kolunda da göbeği olan adamı severim. Ama iyi oyunculuk dediğin şey böyle bir anda hani bu şey metod oyunculuğu denilen şey o an gerçekten yaşaman gerekmiyor mu? Yani bir şey var işte sevişiyormuş gibi yapalım oyunculuğu var bir de gerçekten seviştiğine inanarak oynayan adamlar var. Onu daha çok seviyoruz. Yani o an orada sevişsinler mi diyorsun? Yani orada sevişmeleri lazım ki güzel bir şey çıksın ortaya. Yoksa ben şimdi şurada... Sonra görüyoruz işte o eski filmlerin lastiksiz çekilen filmlerin mekanikliğini, duygusuzluğunu. Şimdi hı hı. burada üzülmüş gibi bakayım. Evet, diye. Sen ne diyorsun oluyor? ki adamlar sevişsin diyorsun ya Niye araya giriyorsun Hayır ben? sevişsinler sevişme havasına girsinler Eğer bir sorun motor olacaksa araya da yastık koysunlar motor, motor deyince de adam yanlış anlar Yastığı çıkarın <gülüyor> zaten, zaten demek ki yatkın da <gülüyor> motor. Abi merak etme motor. Öyle olur mu <gülüyor> Olmaz tabi ya doğru söyledin Kıza yani. Ait yani. yani kıza ait. Ne alakası var efendim? Ama adam Nişanlıyım, ben. Nişanlıyım ben <gülüyor> niye diyorsunuz? Kızcağıza yazık değil mi? Adamcağıza yazık değil mi ya Bunun eşleri var, bunların nişanlıları var, bunların Nasıl sözleri var, bunların flörtleri İnsanlar var. İnsanlar para için ne işlerle uğraşıyorlar? O para, para için karar. gerekirse sevişirim diyorsun. E, o da canım, bir am çok güzel ege şey ya. Onu yapan da var. Da e var o, o da var. Zor şartlarda pis pis yastıklarda yapanlar var. Biz artistlerimizi de ay artistler çok zor şartlarda para için. Şeyler. Pis pis yastık bulamayanlar var ya para için yapıp. Araya yastık koyamayanlar var. Araya yastık çünkü istemiyor araya yastık olması. Orada ne güzel bir ortammış ki biriterli Belül araya yastık koymalarına izin vermişler. İşim yok artistlerin meslek şartlarını üzüyor. Behlülü. Yemiş yemiş baklavaları la böyle göbek yapmış Bütün gazetelerde var mı üzüleceğim ben? Ne üzüleceğim be Better olsun Ya tulumu Göbekli adamlar gelip bana çalışma şartlarından bahsetmesinler Fahir senin de şu kıskançlığın Bak mesela ben de çok kıskanç bir adamımdır Herkese her şeyi kıskanırım ama Çok akıllıca hiç belli etmem onu Sen o kadar belli ediyorsun Ben şunu netlikte söyleyeyim sana Bak o kadar ne konuşuyorsun. Kıskanılacak adam var. Kıskanılmayacak adam var. Niye kıskanıyorsun o zaman Kıskandığım en ufacık. Adam sarı zaten. Ne yapıyorum lan? sarı derler mahalleye gelse. Hangi Dola... mahalle? Herhangi bir mahallede. Zenci mahallesinde gelince <gülüyor> mi diyecekler? Olabilir de. Zenci <gülüyor> mahallesinde sarı gelmiş. <gülüyor> Zenci mahallesi sarı germe parkı kıskandığım belli oluyor. Benim bir yani yok. Kıskançlığım yok ya. Vay, yani kıskanıyor hayır. Kıskanıyor gibi. hay bak kıskan Ondan değil ya. Benim ben mesela genç kız olsam Kıvanç Tatlıtuğ'la işim olmaz. Tipsiz. Kimin ne işin olur? Çocuk gibi. Erkek. Hı -hı. Söyle. Rahat. Rahat olma. Yani yerli yabancı fark etmez. Yerli mi yabancı mı? Önce bir de genç kız olsan nasıl giyinirsin onu Genç kız olsam açık saçı giyinirdim. Biraz, Böyle, biraz anlatsana. E mesela yaz sezonu ya. Şort giyerdim mesela. Şort maya mı? Şort giyerdim. <Gülüyor> Böyle kısa mı? Kısa. kızıcık ama nasıl var ya böyle short Üstüme tişort. İyilik sağlık. <gülüyor> uzun boylu mu olurdu? Uzun boylu mu? Ne çok uzun olurdu ne çok kısa olurdu. Şimdiki, şimdiki halinden kısa mı olurdu? Şimdiki halinden kısa. Ee, e, i̇nsaf tabii, gözünü söylüyor. seveyim Oktay. Bu boyda olsaydım zaten ben burada işim neydi? Yani? Öyle olsaydın ne şortuna bakardık ne şeyine. <gülüyor> ben şey o Oktay kısa bak at gibi. <gülüyor> Öyle olurdu. Yani mesela şeye giderdim. Havuza. havuza giderdim böyle havuz giderdim. hep tek başıma güneşlenirdim. tamam anladık nasıl bir kız olacağını anladık sen bahset şeyden bahset ne? nasıl bir erkekle beraber olur ünlülerden hatta Ün... onunla olmak isterdin öyle söyleyeyim ünlülerle beraber olmazdım ne işi var ünlüler abi hepimiz tip olarak bilelim diye ünlülerle tip, tip olarak mı Türkiye'den söyle ama abi Türkiye'den de adam çıkmıyor ki Hmm. bir i̇şte, failün çıktı bunun, bunun bir sebebi olsa gerek bak kim ne olurdum biliyor musun kimiz beğenirdim bir iki isim söylemen lazım yoksa kıskanç durmadı Yok fayrı. Fayrı. Evet, kıskanç mı Kenan severim tatlı çocuk başka Aa, <gülüyor> başka başka sana benzeyen ünlülere yok ya fayrı. bana benzeyen ünlü yok ya ben bir benim... ünlüye benzetilmeyi de <gülüyor> e, şey yapmak karakterinin bir parçası yapmak ayrı bir eziklik göstergesidir bari. ne, ne alaka Kenan oldu mu kaldı ya deli yürek mi kaldı ortaya e zamanında öyle? benzetilmiyor muydunuz Ken Kenan İmirzalıoğlu'na tamam o zaman Bülent Kayabaş buna da benzetildim ne diyeceksiniz <gülüyor> onunla mı olmak evet, Bülent başla tam benim adamım idolüm gençliği tabi ki. ki hala şansım var var evet yani benim bildiğim o ama çok da biliyorum. Ben doğrusu. de bildiğim kadarıyla o. E peki abi siz genç kız olsanız kimle beraber olurdu? Kıvanç Tatlıtuğ. Allah. Ben de Kıvanç Tatlıtuğ. Ve Selçuk Yöntem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu <Boy>, hususta... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü başrol. başrol oynuyor ve mağdur. Oktay gidip geliyor işte. Hem olgun erkek hem çılgın erkek arıyorsun. Nasıl yani olacak bu bilmiyorum. Ben genç kız olsam demek ki Bihter tipinde bir şey olacaktı. Aynısı, aynısı. Ayrılalım. Ayrılmayalım. Ayrıl. Böyle bir şey. Seyretsek mi o diziyi ya? Güzel galiba. İşte ya ben onu... bir bölüm seyrettim Açık ya. Bir bölüm, bölüm böyle var. geçti. Bir bölüm böyle geçti. Ayrılmak istiyorum. Saçmalama Bihter diye böyle bir cevap ayrılmayalım o zaman. Ayrılırım. Ama Bölümün. en güzel bölümü mü sevgili kide? Biht'lerin saçmaladığı bölüm mü? Ayrılalım mı? Ayrılmayalım. <gülüyor> Ablam. Ama bu Hı, hiç karakter yok mu içinde? Öpüşmeyin, öpüşmeyli bir şey bulamadım ya. Bölüm bulamadım yani. Şimdi e... o zaman onu indirsen yok mudur ya torrentlerde morentlerde Hiç ben bilmiyorum torrent. Açılış mı oldu Bihtle Behlül arasında? Açılışla demiyor. İlk sevişmeydi İlk bu, değil sevişme. mi? Hayır öpüşmeyle açılış ha, olmaz mı? Öpüşmeyle bu. hayır, hayır. Yani, Bağ, yani, pardon, da, o, da. O... İlk sevişme gerçekleşti. İlk sevişme gerçekleşti. Önümüzdeki sezonda bunlar bu artık bir defa oldu Batman'da her bölümde bir ufak bir ufak sahne seyredeceğiz. Bir, bir yastık paralanır mı her bir oturuşta bölümde? oturuşta bir ufak içi <gülüyor> be. O tip şey haber zamanının geldiğini, haber zamanının geldiğini telefon e... sesiyle uyardılar bize çok teşekkür ediyoruz nasıl bir haber zamanıysa Eskiler modern savaşlar devam ediyor sevgili demişler. Eskiler doğru demişler. Ne demişler? Ne Şunu demişler, demişler. Her gün demişler sevişin demişler. Eskiler diyor ki her gün sevişmenin e, kalitenizi arttır kalitenizi arttıracağını garantisiniz için. Ne kalitesi? Ne kalitesi ne kalitesi? Bu spam kalitesi sperm Yastık kalitesi. koyarak sevişmekle dahil mi? Ya bu yani yastık koymalar için. Hayır canım. Ne demek İzmir? Ha İzmirler sevişiyor, ülkenin geri kalanını sevişmiyor. Bir İzmirli zaten. Biz yani o İzmir'in şey oradan yayılıyor. Ben zaten İzmir'in gözünün içine bakıyorum, böyle bakıyorum. Bir biz de biz de seyresekti. Ankara'dan iyi gözüküyor çünkü böyle. Bakıyorum böyle. Yüksek yerlere çıkmak lazım. <gülüyor> Yüksek <gülüyor> Çayını, rakımlı mevcidler. Çeyni ee, şey, poğaçanı alıyorum Ondan çayımı. çayımı Ondan sonra oturuyorum, hem bir şeyler yiyorum, hem de gönlümü hoş ediyorum. Ne kadar güzel. Ee, mesela İzmirliler sevi seviştikçe Peki, ben Peki niye bu tip olurum? haberler çıkıyor da her gün kitap okuyacaksın, her gün şehirde bir müze gezeceksin diye. Bu çıkıyor. tip haberler çıkmıyor sevgili Fahir. Şunu, sor <gülüyor> şunu sorabilir miyim? Ee, kitap okumanın spam kalitesini arttırdığını ispat et. Ne tip ben kitap Ben çok ispat ederim. Evet, tamam. Doğru şekil doğruysan, evet doğru söylüyorsun. Ve doğru kitapları okursan. Doğru kitaplarla doğru e, Nasıl kitap okuduğun çok önemli Faiyr. Nasıl ki kuşların yuvaları varsa oktay. Nasıl kitap okuduğum? Mesela kaloriferin çok dibinde okursan, aman az. canım, kışın mesela sırtını dayayacağım. Kalitesini Niye? Güzel, bir, serin, sıcak, bir şey kaliteyi de. bozar mı diyorsun? Belli bir sıcakta, oda sıcaklığında koruyacaksın. Ee, şimdi şey ne diyecektim ya ben diyeyim istersen <gülüyor> DNA hasar, hasarlarını onarıyormuş her gün sevişirseniz ama o mu kalitede diye tabi tabi yani her gün seviştiğim zaman şahane oluyormuş ama diyor ki uzman yani onlar abartmayın diyor yani her gün her gün de, mı? Onarma. onarma mı? onarma tadilat yani oluyor sevişiyoruz onaralım <gülüyor> insan DNA'sının hasarlı olduğunu hissediyor mu ya hisseder o kadar hisseder yani, yani nasıl hissedeler <gülüyor> özellikle hisseder bir DNA'sında bir şey olsun yani çocuğunun yüzü insan çocuğunun yani. DNA'sında mı? Hem çocuğunu hem kendisini. Çünkü çocuğunun varlığı da kendine bağlı. Onu hisseder anne hani, içimde evet, zorlar. Evet. Yani böyle çok neşeli gördüğün bir insanın DNA'sında ufacık bir hasar olsa yüzü asılır. Mesela bazen görürüz bir adamı. Ne oldu keyfin yok deriz. Canı sıkın falan deriz. Ya yok falan, aslında, falan der aslında. Ondan tamam sonra da nereye bağlanır o konu? Ben gideyim de bir sevişeyi mi geleyim der. E, mesela ne, o da toplumda böyle bir tepkiyle karşılanır. Halbuki doğru. Bir... Al işte doğru uzmanlar söylüyor. DNA'yı DNA onarmak için seviş diyor. O Hı. ilişkiyi de onarır. Şimdi bak e, sevişmek her şeyi onarır. Mesela e, <gülüyor> şöyle söyleyeyim. <gülüyor> kavga ediyor. Çiftler kavga ediyorlar. Hı. Bağırıyorlar birbirlerine. Yani, de oynuyorlar. Bağırıyorlar. Efendim? Ne Ona... bileyim <gülüyor> yani mesela bilerde oynuyorlarmış. Hı. Orada bir şey yapıyor. Problem çıktı. Problem çıktı. Bağırıyorlar birbirlerine pike kavga Pike çekmiş edeyim. mesela. Pike çekmiş. Kız diyor mi? ki pike çekme ya şurada pike çekme diyor. ha Bundan böyle büyük bir sıkıntı ne oldu? Kalite düştü. İlişkinin kalitesi düştü. Hop hasar, DNA hasar, ya. hasar. İlişkide hasar var. Bırak DNA'yı ilişkide hasar var. E ne oldu? Bir seviştiler. Bak az önce o kavga eden çift şimdi de mutlu mesut. Mutlu mutlu. Ne oldu? Evet. İlişki onarıldı. O zaman birine gidip de canın sıkın niye sıkın falan diye sormak yani. Bir seviş hiçbir Hiç şeyin kalmaz ya. Yani onu şey boş laflarla teselli edeceğine git soyun yanına iliş. <gülüyor> <gülüyor> Nefes'e yardımcı olmaya geldim diyerek. Her canı sıkkın adam Bir de illa tanımana da gerek Tabii. Canı sıkkın gördüğün adamın yanına iliş. Yalnız araya yastık koymak Senin maalesef. Senin DNA'na da faydası var. Tabii ki Onun canım. Onun DNA'sı Ama bak, var. Ama ben söylediği doğru. İyi niyetli olduğunu göstermek için yani ben iyi olmanı istiyorum demek için onu anlatmak için yastıkla beraber gitmen lazım. Bu yanında bir yastık olacak. Kaliteyi arttırmıyor işte. Yastık kaliteyi tamamen Canım alırmış. yastığı sonra çekersin. Orada yastığın kalitesi artıyormuş. İyi niyeti gösterir. Bütün kalite, yastık gösterir Bütün kalite yastık. yastıkta. Sentetik kalır. yastık koyuyormuş araya. Ondan sonra Behlül bir bakıyormuş yastık olmuş kas tüyü. Dünyanın en pahalı yastığı. Dünyanın hakikaten en pahalı yastığı. Yani kendimin var diye söylemiyorum ama ben servet yatırdım üstünde yatmak için bir servet yatırdım bu arada abartmayın diyorlar 118 erkeği almışlar incelemişler her gün her gün yapın ama yani uzun sürede her gün sevişmeyin canım o zaman da azalır diyorlar kalitesi ne yani, diyorlar, e, nereden bileceğiz ya? o zaman uzun süre diye böyle bir mesela, laf olur mesela okten söyleyeyim mi sana bir, bak, bir çok yıl değil günde 2 dakika demiş 1 yıl 12 ay mı Evet. 1 ay her gün seviş 1 ay her gün seviş mi <gülüyor> 1 ay her gün seviş bir ay her gün sevişme. Uzman sana hiç sevişme demiyor. Hep seviş de demiyor. Bir seviş diyor, bir sevişme diyor. Bir seviş diyor, bir sevişme diyor. Uzman ben... ne dediğini bilmiyorum <gülüyor> Anladık yeter ya. <gülüyor> Uzman diyor ya bunu. Ben demiyorum sanki ben diyormuş gibi. Ben ben diyecek olsam ne zaman istiyorsan o zaman seviş Benim sana söyleyeceğim neyim var? Ben eşek kadar adam olmuşsun. <gülüyor> Ne oldu o Yani Aa, bu, bu gıcık gıcık olan var, olmayan var. Duvar, Sanki canım. herkes durumu vardı sevişmiyormuş gibi. O da o değil, o daha saçma tabii ki. O daha da saçma. Bir de onu çetelesini mi tutacak ya sevişer Evet abi işte onun ya. Ben seviştim. Hangi ay ben var ya Şubat'tı. Takvimlerden haberin yok. Onları asıyorlar. Arıyorlar koyuyorlar. Ne anlama var onların? Alacaksın yatağının başucuna koyacaksın bir Çentik atacaksın. Tarna. Çentik ha çentik at. Çentik atacaksın takvime. Onu mu diyorsun? Ha Ta, takvime. önce de işaretleyeceksin. Ne diye? gece pijamaları gelce. Gel. Hiç giyinme. Bak bugün kırmızı gün diyeceksin. Yani. Oradan çentiği yatağa bak. İstersen atarsın. Ha, yani. Sağlık kontrolü. Aşı karnesi gibi ha. oradan göreceksin. Tabii tabii, tabii. çok güzel aşılanmış şimdi. <gülüyor> yani onu yapmadığın zaman ondan sonra hiçbir şeyden kalite bekle. Ne DNA'dan kalite bekle, ne ilişkinden kalite bekle, ne de benden bir kalite bekle. Haydi hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı olsun. 30 yıl olmuş. Walkman çıkalı. Ne güzel icat. Walkman. 50 milyon satmış ilk Walkman modeli. Hadi buna ne diyeceksin? Sony'nin icadı Walkman değil mi? Evet, özel bir. <gülüyor> özel bir Japon'un icadı. <gülüyor> ama. 30 yıl Sony. 30 yıl. 30 yıl. Oktay... Oktay... Oktay 30, 30 yıl. 30 yıla kilitlendi 30 Yani dikkat ederseniz 30 yıldır so Almanya'dan gelenler ne getireceklerini biliyorlardı ta ki bu cep telefonları ve e, MP3 çalarlarla çıkana kadar. Adam rahat rahat gidiyordu pazara topluyordu sepete Walkman'ların el işlemi, dayımı dayımın oğullarını falan. Dedi. Ne kadar güzel hediye ya. Stereo yazan bir hediye üzerinde. Ne güzel. Benim hiç Sony Walkman'ım olmadı. Hadi canım. Hep bütün çakma markalardan Walkman'im vardı. Hele bir tane Walkman'im vardı da onun özelliği de şeydi. Dışarıdaki sesi duymak için bir düğmem vardı. Dışarıdaki sesi mi? Hı <gülüyor> hı. Kaset çalarken. Evet kulaklıktan dışarıdaki ses geliyordu o kadar dandikti ki. O kadar da büyüktü ki of. bazısının kendi içinde çantası falan vardı. Neler neler ya. Kullandık yani. sırtımızda çok, çok, tarz, çok, çok. Ben çok geç aldım walkie de şeyli falandı. Ne işe yarar onda çok kullanmadım ama şu üzerinde counter oluyordu ya. Oradan şarkıya ayarlıyorsun. Şarkıya ayarlıyorsun. de mesela i̇şte, şey var, Toto var. Zaten dinlediğin kaseti ezberliyorsun abi. Walkman'la dinlenen kasete ezberlenir. Bir şeyi de ezberlersin Ne kadar basılı tutacağını. Evet. Oradan oraya geçeceğim. Buradan ben da askerde veriyorsun. çok Walkman dinlemiştim ya. Ne güzeldi ya. Onlarla takıyordum Walkman'imi. Yürüyordum babam yürüyordum. Walkman yürüyordum dedi, babam. Feridun Düz aç mı? Oo bak Feridun Düz aç. Şebnem Ferah. Bunları gel benden sor. Kaç <gülüyor> albüm bitirdim ben? İlk çıktığı iki ayda 30 bin satılmış Walkman. 10 yılda da 50 milyon kullanıcıya ulaşmış. Peki bir şey soracağım. Walkman. Walkman takan bir adam her haliyle Walkman dinliyor görüntüsü veriyor zaten dışarıya. Ben Walkman dinliyorum dünya umurumda değil. Çünkü kulaklığı da onun zamanında dana gibiydi hatırlarsınız. Ee, Böyle e, kulak e. içi kulaklıklar falan yoktu. Şimdi cep telefonu kullandığı adam var senle mi konuşuyor başkasıyla mı konuşuyor konuşma mı yapıyor müzik mi dinliyor kulağında sadece kulaklık kalmış çıkarmamış Böyle bir belirsizlik var hangisi iyi ben onu tam kestiremedim. Ya yani şey gibi bir sistem gelmesi lazım. Mesela taksiler taksici dolu olduğu zaman ışığı söndürüyor mu, yakıyor mu? Onu da tam bilmiyorum. Yok öyle bir Taksi şey. dolu olduğu zaman ışık yanar mı? Taksi dolu olduğu zaman ışık yanmaz. Tepedeki ışık. Tepedeki ışık boş oldu zaman yani. Boş oldu. O tip bir sistem getiriyor. Taksimetre açılınca ışık mı sönüyor? Ben hiç taksimetre şu ışığımızı da kapatalım dediğini duymadım. Taksim bazı baz Bazı havalı taksilerde taksimetre ya, ya Eczanelerde ama. aynı şeyi yiyor ya. Aynı şeyi yapıyor. <gülüyor> aynı haltı yiyor diyecektim. <gülüyor> eczanelerde açıyorlar. Normalde nöbetçi olan eczane ışığını açar. Bir gidiyorsun evet. cayır cayır hepsi eczane eczane. Beş bin tane eczane aynı anda nöbetçi olamayacağına göre. O, yeni de kural getirdiler nihayetinde. Açık olduğu, olan eczaneler o E harfi geldi ya eczanelerin evet. hepsinde standart ışıklı çok güzel harika bir hadise. Harika bir hadise. Yani bunu yapıyorlar <gülüyor> bunu yanlış kullanıyorlar lütfen buradan bazı e, taksilerde başkanımıza var sesleniyoruz. Evet. evet. Taksimetreye bağlı ben sormuştum onu bazılarında da böyle bir düğme var çıt diye kapattırıyorsun. İşte çıt diye açıyorsun çıt ve diyorsun. de mesela takside giderken sizin tepe ışığınız yanıksa öyle de bir şey var. Seni adamdan saymıyorlar yani. Hayır mesela arkada oturuyorsun sen takside gidiyorsun eğer taksi hiç aydınlatması yanıksa taksici e, şey olduğunu söylüyormuş dışarıya. Benim taksimde şu anda tehlike var. Şüpheli biri var. Olduğunu. Taksiciler arasında bir taksiciler şey arası ve polisler de biliyor bunu. He. Ama bilmeyen taksiciler var maalesef. Ben Müşteri bir kere mağdur de, olmuştum. Yüzünü göreyim diye böyle evet, şey yapıyorlar. Ben taksiye gidiyorum işte. Ondan sonra bunu söylemeseydi ben, keşke yayında. Çevirme vardı. E, bilinsin canım ne olacak? Bizi dinleyen kötü kalpli adam yoktur öyle düşünüyorum ben. Öyle midir? E tabii. Yarın öbür gün kötülük yapacak adam şimdi vallahi bizi de, bizi de vallahi şey oluruz. Günah keçimiz oluruz. Bizim iyi kalpli insanlar gider saf saf kötü adamları anlatır. Kötü olduğunu bilmeden. <gülüyor> ya böyleymiş. Cinayet işledikten sonra taksiye binersen dikkat et ışığı yakmasın. Yoksa adam üstündeki kan lekesinden ve elindeki bıçaktan şüphelenmiş demek. E, mor ışık ne demekmiş? Mor ışık taksi direksiyonunda Tehlikeli bir adam var demiş <gülüyor> O mor ışık beni bitiriyor ya Mor ışık gözünü al, kapat, kapat ya. O beyazları Kapattır. bir ayrı bir gösteriyor ya Bir gülümsüyor karşındaki Dişler böyle bir Değişik fosforlu fosforlu gözüküyor Sen lens kullanıcısı olsaydın o mor ışığa Biner binmez müdahale ederdin Niye? E, Dünyan değişiyor mor ışıkta lensle Ne oluyor? Ya böyle tam göremiyorsun Böyle etraf bulanık falan oluyor Bir süre hoşuna gidiyor da Böyle bir 200 300 metre gittikten sonra yı, yalan. 3 kuruş taksi parası vererek diskoya ve başka gezegene gitmiş oluyorsun ama Lan, yol, Yolu göremiyorsun. Sen taksiciye söyleyeceksin Gideceğim mesela. bakacaksın? daha Kızılay'a gideceğim. götürecek adam seni Allah'lı ben. <gülüyor> Buradan gidilir abi diye. Ondan sonra morişi kapattığı He. zaman Kızılay'da hoppa. Morote'si taksiler. Morote'si. yani 30 yıl geçmiş ya. Kendini sulayan bitki yakalandı. <gülüyor> ne güzel. İ İsrail'de. Nasıl suluyor kendisi? Kendisini kendine? suluyormuş ya bitki benzerlerinden 16 kat fazla su muhafaza ediyormuş. Pek de bir espirisi. Topluyor iskileri. ondan sonra azar azar mı veriyor? Terlemeyle olacağı su kaybını da bitkilerin zoran, terlediğini mi arkadaşlar. söylüyorsun? O kadar. Terleyen bitki yakalandı. <gülüyor> bah, o da mantıklı. Bitkinin terlemesi ne demek ya? Aa, ondan yattığınız odada bitki tutmayın diyorlar. Gece terlediği zaman ne yapar? Kokuyor. Ben de diyorum bu oda niye havası? havası Yattığın odada ter... bitki tutmayın da zaten çürütüldü artık. Niye? Parmak kadar bitki ne oksijenini alacak? Yattığın odada yanında adam duruyor. Parmak şey kadar bitki Sen annemin deve tabanlarını görmedin e, galiba. Tamam, deve taban ne olacak? Deve tabanın yüzünden boğulan adam var mı? Var. Deve tabanlarının arasına düştüm boğuldum. Şimdi bir odada 3 kişi yatarken... Şey diyor musun? Ya bu üçüncüyü atalım. çok nefes alıyor bu falan diyor musun? Ya zaten işte çok saçma ben ormanın, ormanın dibinde oturuyorum. Daha ciğeri bizim. yok bir şey yok. Ne kadar bir şey yapabilir? Ciğeri ya? beş para etmez desene diye. Ben öbür adamdan bahsediyorum. <gülüyor> Bitki'nin gene o adamdan daha büyük kıymeti var gözümde. İyi o zaman ya ben neyse şey yapayım ya. Bir kontrol edeyim. Çünkü ben şimdi ormanın kenarındayım ya. Akşam Hı. bir orada yatayım eğer sabah çıkmazsam. Bu deney neticesinde bitkilerin <gülüyor> ormanda mı yatacağım? Yani ormanda yatacağım dediğim. Kembali... Sabah çıkmayabilirsin de oksijensizlikten değil. O kedi girer fahiro. Ben gece şeyde yatayım diyorum. Bahçede yatayım diyorum. Ne diyorsunuz? Bitkiler arasında yat. Bakalım ne olacak. Bitkiler arasında bir yatayım. Bakalım ne olacak. Bakalım seni boğuyorlar mı? O zaman yani? bir de ben söyleyeyim. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'da Bellina Carlisle var radyonuzda. Aa, en sevdiğim kadın. Kaliforniya ile coşuyoruz ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.